Allah Resulü Aleyhisselam aramızdan ayrıldığı Rafik aleye gideni şu kadar hafta, şu kadar ay, şu kadar yıl, şu kadar asır oldu. Fakat sevgili ler şey İsa ve selam zihnimizde gömül dünyamızda, evlerimizde, sokaklarımızda karşılarımızda hala bizimle birlikte bize konuşuyor. Her gün yeni nasihatleriyle Peygamber bize dünya ahirete dair yeni tükümler aktarıyor. Bir makale yazarken onun hadislerine müracaat ediyor. Bir fetva verirken söylediğimizi, hükmümüzü Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bir hadisiyle delilendiriyor. Kailatın sahibi buyuruyor ya Şunu unutmayın, şunu kendiniz gibi bilin ki Peygamber sizin içinizde, Allah Resulü sizinle birlikte yaşıyor. Hem ruhu hem cesediyle, ashabıyla birlikte oldular. Çocukları oldu, ismini Peygamberlerdi. Evlenirken hikârlarını kıydı, yanlışı ortadan kaldırırken ordu kurdular, peygamber onların önünde yürüdü. Sonra ailete gitti, ardından muhabbetini, ardından duasını, geride imametini bıraktı. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam bizimle ruhuyla dolaşıyor, hakikatiyle, sünnetiyle, hadisleriyle bize hükmediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetiyle, ashabından sonra gelen kardeşleriyle birlikteliği muhafetle olur. Hani Ahmed bin Hambel divayet ediyor. Bir gece sevgililer sevgilisi Aleyhisselam sabaha kadar namaz kılıyorlar. Hz. İsa'nın diliyle şu ayeti okuyorlar. İn tuazzubuhum fe innehum ibaduh ya Rab. Hazreti İsa diyecek ki kıyamet günü beni aldın, geri de onları bıraktın. Eğer sana ortak koştular, beni ilah olarak kabul ettiler, sana eşler isnat ettilerse ben onlardan beriyim. Her ne kadar benim ümmetim olduklarını iddia etseler de İsa Hristiyanlardan uzaktır Allah'ım diyecek. okudular, okudular. Sabah olunca ellerini kaldırıp ümmeti, ümmeti, ümmetim Allah'ım onlara merhamet eyle. Bana şefaat hakkını ver diye anladılar. Kainatın sahibi Hazreti Cibir'i gönderip her şey ona malum. Faka ilmi zuhur olsun. Sen de öğren diye Hazreti Cibir'i gönderiyor. Soruyor. Ne nedir hükünlük ya Muhammed seni ağlatan nedir ikanınatın sahibi zorluyor Ümmetin deyince Allahuşşan İsra'sül selam Hazreti Cibril'e tekrar gönderiyor. İnne sen nurudike ve la nesu Seni ümmetin hakkında razı edecek kıyamet günü sen ağalırken onları cehenneme göndermeye Müşrikleri hariç onların, müşrikleri hariç seni onlar hakkında üzmeyeceğini ya Muhammed diyor. Hani hakibe, ashabıyla, önceden gömledikleriyle dertleşirken bir ara diyor ki kardeşlerini çok özledim. Sahabe hayret içerisinde ya Resulallah, biz sizin kardeşlerimiz değil miyiz? vel entum ashabi siz benim ashabımsınız kardeşlerim sonra gelecek peki ya Resulallah onlarla nerede buluşacaksınız kıyamet günü havuzun etrafına gelecekler peki ya Resulallah, onları nereden tanıyacaksınız min aferin hudu'i akımlarında abdestin nişanı olacak secde izlerinden edecek. Peygamberin su takdim ettikleri sonrasında bir daha susamayacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam muhabbetiyle, sevgisiyle bizimle mevhizeler. Sonra o ümmetinin içerisinde duasıyla yaşıyorlar. Dualarımızın vesilesi Peygamber. İmam bir rivayet ediyor. Allah Resulü <Gülüyor> Aleyhisselam'ın huzurunda oturuyordum, Kabr-ı Şerif'in önünde. Bir gün bir denediği geldi. Efendimiz'e doğru yönelip ellerini kaldırdı. Dedi ki Seni'ufu Seni'ufullâhe yakûr <gülüyor> velev ennehum iz zalemû enfusamun câûûka fes ve salfa lelehumur rasûl Ya Muhammed İşittim ki Allah Kur'an'ında şöyle diyor günaha batanlar, isyan edenler senin yanına ya da kabrine gelip ellerini kaldırır. Sen onlara istiğfar edersen <gülüyor> <gülüyor> eğer peygamber onlara istiğfar ederse Allah onların tövbelerini kabul edecek diyor Kur'an'da. Bundan cesaret alıp huzuruna geldim yalvarıyor. Sonra şu şiiri okuyor peygamber e hicab'e. Diyor ki de dedi. Ya khayrun dufinat bil qari a'zumu khataru min tibhinna al qawl akam. Nefs al fida'u li qabr'in anta sakiluhu fihi Afafu ve içinde Jodu ve Jaral, Ey mübarek bedeniyle, Medine Vadilerine Defnedilen peygamber, Bakıyorum da Medine Vadileri Yamasları Hep Muhammed kokuyor. Canım şu kabirde yatan Muhammede feda olsun ki insanlık adına neler varsa cemetlikte keremde. İffet de senin hayatında mündemiş ya Resulallah deyip yoluna devam ediyor. Utbi gözleri kapanıyor. Efendimiz Aleyhisselam teşrif buyurup diyor ki Utbi'ye kal bul bedeviyi müjdele de ki Allah bütün günahlarını mağsulet eyledi. Peygamber Aleyhisselam, dualarımızın vesilesi olarak aramızda yaşıyorlar. Ve son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamet kimliğimizle aramızda yaşıyorlar. Hani Medine sokaklarında dolaşıyorlar. Nerva ala subratı amin. Bir yiyecek yerine varıyorlar. Medine çarşısında elini sokuyor altında ıslattık görünce dönüyor o buğdayın sahibine harmanın sahibine diyor ki bunun ıslak tarafını, malın adi olanını neden altına koydun, Üstüne koysaydım da müşteriyi aldatmasaydım derler. Sonra da buyurur ki Men kim satarken aldatırsa o benim ümmetimde değildir. Çarşıda mal satarken peygamber aranızda size diyor ki eğer Elinle de birlikte değilsiniz, evinize giriyorsunuz, hani Allah Resulü Aleyhisselam, hani saadete varıyorlar. Ayşe annemiz bir de almışlar, üzerinde resimler var. Peygamber görünce, bu resimlerin olduğu yere melek de girmez, Muhammed de girmez deyip geri dönüyor. Evinizde Peygamber'e, onun sünnetine uymayan şeyler varsa, Ayrılıyor, indiriyorsunuz. Biliyorsunuz ki peygamber ruhuyla bu ev hale biliyorsunuz. İşinize başlıyorsunuz. O buyurmuşlardı ki: "Kur'u emrin li bal la yudza fi bi'smi Allah. O'u Başladığınız her hayırlı işte eğer başında Allah'ın adı yoksa onun bereketi yok demektir. Sonu hüsran olacak. İşe başlarken biliyorsunuz ki peygamber sizinle işinize, dersinize, makalenize, dükkanınıza biliyorsunuz başlıyorsunuz, hep besmeleyi kullanıyorsunuz. Çocuklarınız size Allah'ın emaneti biliyorsunuz ki kullukum ra'in ve kullukum mes'urum en ra'iyyeti'yi yavrularımızı, Ahirette Allah size o çocukları kime göre yetiştirip hayata hazırladınız? Bunu soracağım. çocuklarınıza bakarken peygamber yanınızda duruyor da size Allah'ın emaneti bu yavrulara bakıyor musun diye konuşuyor. <gülüyor> Gidin Arafat Vadisi'ne. Uslan'ın üzerinde size haykırıyor. Hazreti Muhammed diyor ki kadınlar Allah'ın emaneti faizi ayaklarının altına aldım. Faiz, bankalar ortada dururacağım. Alıracağım, kredileri veriricem. Hazreti Muhammed size Arafat'tan konuşuyor. Aranızda geziyor Peygamber. Aleyhisselatü vesselam. Onu ne kadar bilmiyoruz. Ona ne kadar iktidar ediyorsunuz hayatımızın şu kadarı bir kaldı. Belki yaşadığımız kadar, yaşadığımız kadar bu dünyada kalacak. Belki o kadar da ömrümüz, ölümle aramızda o kadar bir mesafe de kalmadı. Ruhumuzla her an bir olduğumuz Hazreti Muhammed aleyhisselamla hem ruh hem bedenle bir olmaya hazır mısınız? <gülüyor> لا اله الا الملك العزيز الله